Değerli dinleyenler, Radyo Akre FM'de yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha karşınızdayız. Bizleri yine sizlerle buluşturan yüce yaratanımıza hamdü senalarla bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Enam Suresi 97. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Yasin Suresi 39 ve 40. Ayet-i Kerime'lerse şöyledir. Aya gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki, her aylık devrinin sonunda O, Kurumuş eski hurma halkamının eğri çöpüne döner, son ve ilk şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Bakarı Suresi 164. Ayet-i Kerime Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, Gece ile gündüzün birbiri ardında gelişinde elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Enviya suresi 32. ayeti kerime: Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Tekvir suresi 1 ve 3. ayeti kerimelerse Kıyamet zamanı sura üfrüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda buyrulmaktadır. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'den alınan bu ayeti kerimeler, Yüce Allah'ın kullarına dinini tebliğ için göndermiş olduğu son kutsal kitabında, gökler ve genel olarak semada olup bitenler hakkındaki çok sayıdaki işaretler arasında yalnızca birkaç tanesidir. Aynı zamanda ahir zaman olan insanlığın bu devresinde, İslam aynı zamanda asli anlamda Hanef dini yani doğru dine bir dönüştür. Bu temel hakikat tabi olarak Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulur. Vahyin doğrudan bir yansıması olan Kur'an-ı Kerim'deki bu özellik, çeşitli geleneklerin kutsal metinlerinden hiçbirisinde olmamakla beraber, bunlardan hiçbirisi Allah'ın kâinatta tezahür eden ayetlerinden, Kur'an-ı Kerim'in söz ettiği kadar sık söz etmez. Dahası Kur'an'ın kâinata ilişkin işaretleri çoğunlukla göklerle ilgilidir. İslam'ın en kutsal kaynağında yer alan ve daha önce yıldızların yardımıyla engin çöllerde dolaşan Arap göçebelerinin gökleri incelemeye duydukları tabii eğilimle birleşen bu mesaj, İslam medeniyetlerinin daha başlarında astronomiye güçlü bir yöneliş oluşturarak bu ilim ve yan dallarına bütün akli ilimler içinde özel bir yer kazandırmıştır. Hiç kuşkusuz İslami ibadet şekillerinin ve özellikle beş vakit namazın vaktini belirlemek nedeniyle gök cisimleriyle olan alakası da astronominin pratik önemini ümmet için odak noktaya çekmiştir. Namaz vakitleri bir sene boyunca ibadetlerini yerine getiren samimi Müslümanların bulunduğu her coğrafi enlem ve boylam için zorunlu olarak hesaplanmıştır. Ayrıca namaz kılanların yüzlerini Mekke'ye dönerken duracakları yönünde namazın ifa edildiği yer için ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. İşte bu sebepledir ki, İslam bilginleri Müslümanların Mekke'nin yönünü yani kıblesini bulmak için araçlar geliştirmişler ve yakın zamanlara kadar kıblenin yönünü hesaplamayı kolaylaştıran yeni metotlar geliştirmeye çalışmışlardır. Böylece pratik dini ihtiyaç, astronomi Müslüman ilim adamlarının önde gelen uğraşlarından biri olarak kabul ettirmişti. Onlara geniş bir külliyat üretme imkanı vermek üzere Kur'an ve vahyin mahiyetiyle alakalı gerçeklere eklenmiş oldu. Söz konusu külliyat o kadar geniştir ki doğuda ve batıda yıllardır sürdürülen araştırmalara rağmen hala hepsi incelenebilmiş değildir. İslam ilim aleminde astronomiye ilmel Hey'e, ilmen-nücum ya da ilmen-felek adı verilmekte ve bu ilim sabit yıldızlarla gezegenlerin gözlenmesi, gezegenlerin hareketlerinin hesaplanması, astronomi araçlarının icat ve kullanımıyla ilgilenilmiş, bunların yanı sıra ilmel-mikat denilen ibadet vakitlerinin sabit şeklinde tayini ve İslam dünyasında astronominin bir dalı olarak anlaşılan kıblenin belirlenmesiyle ilgili ilimler geliştirmişlerdir. Değerli dinleyenler! İslam öncesinde Araplar gökleri gözlemenin uzun bir geleneğine sahiptiler. Ve bugün Müslüman ve diğer Müslüman beldelerin göçebeleri yıldızlar ve çeşitli takım yıldızlar hakkında modern, okumuş kent sakinlerinden daha çok bilgiye sahiptir. Bu konuda önem arz eden bilgilere geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser deneyelim. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in. Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı tadından Muhammed'in. Cümle şekerler tadı, tadından muhammeli. Olup dördüler, her biri yarın geleceği sap sap olup dördüler, canlar bedak ediyorlar yolunda muhanmedi, canlar bedak ediyorlar. kalbim gayrı allah ma fikani gayrı allah la ilaha yefat eyle bir çarelim ben her zaman gör varsiya Zemîn-i Asmâl Ha bu gafletten uyandı Tamam. Malı mülkü terk eder Yetmiş bin hacı gider Malı mülkü terk eder Varıp ziyaret eder Arızasın Muhammed'in Varıp ziyaret eder Kulağınız ve gönlünüz hakikate yönelsin. Hakikate. Değerli dinleyenler, Araplar ayın çizdiği eğriyi 28 menzile, yani menazil el-kamere bölmüşler ve ayın konaklarıyla ilgili de tam bir bilim geliştirmişlerdi. Bu sistem daha sonra Müslüman astronomisinde de benimsenecekti. İslam Arap kameri takvimini de benimsemiş Müslümanların dini ibadetlerinin ritmi bugüne kadar bu takvimle belirlenmiştir. Bununla beraber güneş takviminin bazı şekilleri de İslam tarihi boyunca tarımsal ve idari meselelerle ilgili olarak bugüne kadar kullanıla gelmiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in çok bilinen Tevbe suresi 37. ayeti kerimesinde kameri yılın güneş yılına sarkıtılması şöylece yasaklanmıştı. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak, olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki, bununla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Kur'an-ı Kerim'i biz kullarına gönderen yüce yaratan bu ayet-i kerime ile takvim ve ilaveyi yasaklayarak Müslümanlar arasında adaleti sağlamanın tek çaresine işlerlik kazandırmıştır. Namaz ve oruç gibi başlıca Müslüman ibadetleri güneşin doğuş ve batış zamanlarına göredir. İslam, mensuplarının çeşitli coğrafi bölgelerde yaşadığı dünya çapında bir dindir. Bu bölgelerde günlerin uzunluğu ve iklim şartları büyük farklılıklar arz etmektedir. Eğer kameri yıl, bazı modernleşmiş Müslümanların getireceği sonuçların farkında olmadan ileri sürdükleri gibi bir güneş yılı içerisinde sabit bırakılsaydı, muazzam bir adaletsizlik işlenmiş olacak, bazı Müslümanlar daima uzun günlerde oruç tutacak veya hayatları boyunca diğerlerinden daha zor şartlarda ibadet edeceklerdi. Yalnızca böyle bir uygulamayı yasaklamak, bütün inananlar arasında ilahi adaleti sağlayabilirdi. Değerli dinleyenler! Astronomi ve ilgili yan ilimlere ait Arapça, Farsça, hatta Türkçe gibi öteki Müslüman ülke dinlerinde yazılmış o kadar çok eser vardır ki, batılı ilim adamlarının 200 yıldır yaptıkları araştırmalara rağmen malzemenin çoğuna neredeyse dokunulmadan kalmış, bu çok sayıdaki eserin yalnızca bir kısmı tahlil edilebilmiştir. Bu geniş külliyat farklı tip eserlerden meydana gelir. Bazıları sabit yıldızlar veya özel aletler gibi bu ilmin tek bir yönüne tahsis edilmiştir. Bazıları matematiksel incelemesine girmeden, konunun yalnızca tasviri bir değerlendirmesini yapar. Bazıları ziçler, yani cetveller, kataloglar halinde hazırlanmış, bunlara kapsamlı matematiksel analizler eşlik etmiştir. Bazıları da ansiklopedik türde eserlerdir. Tabii İslam astronomisi hakkında bütün bilgileri kuşatmak için bu tür eserlerin baştan sona incelenmesi gerekmektedir. Fakat ne yazık ki bugün bırakın çeşitli kütüphanelerde unutulup kalmış birçok eseri, en temel eserlerin bazıları bile yalnızca kısmen incelenmiştir. İslam dünyasındaki en erken astronomi gözlem kayıtları, 800 yüzlü tarihlerdeki İran'da Cündişapur'daki güneş hareketlerini gözlemlemeye kadar dayanır. Astronomi alanında da diğer ilimlerde olduğu gibi Bağdat ve buradaki bilginler, kütüphaneler, araştırmalar ön sırada yer almaktaydı. Uzak yakın çevrede ilimle ilgilenen herkes buraya akın ediyordu. Harran'da, Behte, Harzem'de, Şiraz'da, Buzcan'da, Kahire'de, İran'da, Meraga'da, Semerkant'ta matematikçiler, fizikçiler, kimyacılar, astronomlar, coğrafyacılar, zoologlar, botanikçiler, tabipler, her biri ayrı ayrı, birbiri ardı sıra her gün yeni bir konu ortaya koyuyorlar, konularında günümüze kadar etkileri sürecek ciltlerce kitaplar kalem alıyorlardı. Bütün bu gayret ve çalışmalara rağmen, Öyle bir zaman geldi ki muhtelif sebeplerle astronomi alanındaki faaliyet tıpkı öteki akli ilimlerin çoğunda olduğu gibi Doğu İslam beldelerinde zayıfladı. Buna mukabil Maghrib özellikle Endülüs'te Kurtuba, İşbiliye, bu alandaki yeni faaliyetlerin sahnesi haline geldi. Hemen hemen İslam bilginlerinin bulunduğu her yerde küçük bir rastlatane inşa ediliyordu. Bunlardan Semerkant, Meraga, Fez ve Yezd rasathaneleri gibi bazılarının kalıntıları arkeolojik kazılar sonucu günümüze kazandırılmıştır. Değerli dinleyenler, Astronomi ile ilgili aletlerdeki İslam bilginlerinin etkilerinden bahsetmek gerekirse, Müslümanlar alet yapımına özel bir ilgi ve sevgi besliyorlardı. Sanatsal kabiliyetlerini bu aletler için adeta seferber etmişler. İslam'ın güzellik ve faydayı bir araya getiren kendine has tarzı içinde sanat eserleri meydana getirmişlerdi. Hatta işi o kadar ileri götürdüler ki astronomi ve astroloji aletlerine beslenen sevgiyle onları dekorasyon unsuru olarak kullanan Müslüman mimarlar ortaya çıktı. Buna en belirgin örnek olarak Emevi döneminin Kusayr Amra Sarayı, Safevi Zend ve Kaçar dönemi İranının İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerindeki uygulamalar gösterilebilir. Efendim Müslümanların astronomi ile ilgili bularak geliştirdikleri aletleri anlatmaya devam edeceğiz. Ama dilerseniz yine güzel bir eser dinleyelim. Thank you. Yoculuğun Yüz Akı Akra. Akra. Akra. Akra Akra Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programımız devam ediyor ve eser arasından önce Müslümanların astronomi ile ilgili bularak geliştirdikleri aletleri anlatıyorduk. Dilerseniz şimdi devam edelim. Efendim, Müslümanların oluşturup geliştirdiği en önemli astronomi aleti, hiç kuşkusuz usturlaptır. Bu çok fonksiyonlu alet, güneş, ay, yıldızlar ve öteki gezegenlerin irtifalarını, sekstant ve kvadrantlarla aynı şekilde belirleyebilir. Usturlab aynı zamanda vakti, dağların yüksekliğini ve kuyuların derinliğini de ölçebilirdi. Usturlabın tarihi boyunca çokça şekil değiştirdiği, her değişiklikle fonksiyonlarının da daha geliştiği, bunlardan birçoğunun batı müzelerinde sergilenmekte olduğu ve son olarak bilinen tek örneğinin Oxford'da bulunan küresel usturlab olduğu bilinmektedir. Müslümanlar tabii ki daha başka birçok astronomi aleti de kullandılar. Mesela Azimut küadranından İbn-i Sina eserlerinde bahsediliyor, Nasuruddin Tuğsi tarafından geliştirilerek daha çok işlevle kullanılıyordu. Bunlardan başka çoğu günümüze kadar ulaşmış çeşitli bilezik küreler, gökyüzü küreleri, ekvatoryumlar ürettiler. Bu konuda Meraka zirvedeydi ve işin başında Müeyyettüddin El-Urdi vardı. Elbette ki İslam medeniyetinin İspanya'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir bölgede bin yıldan fazla sürdüğü astronomi faaliyetlerini bir çırpıda anlatmak, değerlendirmek kolay ve mümkün değildir. Üstelik birçok eserin çeşitli ülkelerin muhtelif kütüphanelerinde ihmale uğradığı, birçok ünlü bilginin yazılarının henüz basılmadığı da düşünülürse bu işin ne kadar zor olduğu anlaşılacaktır. Buna rağmen İslam astronomisi hakkında Müslüman ve batılı bilginler tarafından son 200 yıldır sürdürülen araştırmalar sonucu her ne kadar hiç şüphesiz çeşitli ülkelerdeki kütüphaneler hala gelecekteki bilginler için birçok sürprizi hazinelerinde barındırıyorlarsa da hiç değilse İslam astronomisinin ana hatlarını açığa çıkaran çok sayıda kitap ve makale ortaya konmuştur. Değerli dinleyenler! Müslüman astronomların gözlemleri, astronomik olayların bütün yönleriyle ilgiliydi. Eski bilgiler tashih edilerek düzeltilmiş, yeni yıldız katalogları tertip edilmiş, birçok yeni yıldız keşfedilmiş, eklip meyli ölçülmüş, güneşin doruk hareketi gözlenmiş ve sabit yıldızların hareketiyle yani ikinoksun tedrici precesyonuyla irtibatlandırılmış ve gezegenlerin hareketiyle ilgili öteki önemli keşifler gerçekleşmişti. İslam astronomisinin bir başka önemli özelliği, matematiğin astronomiye uygulanışındaki yeni metotlardı. Trigonometriyi ve sinüsler hesabını kullanarak çok daha hatlı ölçümlere ulaşabilmişlerdi. Ayrıca gezegenlerin hareketleriyle ilgili hesaplama tekniklerinde daha önce ulaşılanın çok ilerisinde bir mükemmelliğe ulaşmışlardı. Kainatın hacmini ölçme çabaları sarf etmişlerdi. Kainatta hiçbir surette boşluk bulunmadığı fikrini savundular. Gezegenler ve sabit yıldızların uzaklıkları için cetveller hazırladılar. Bu konuda hazırlanan Fergani'nin cetvelleri, batılı düşünürleri yüzyıllarca etkilemişti. Özetlemek gerekirse, İslam astronomisinin başarısı bir taraftan takvimler yıllıklar düzenlemek, kıblenin yönünü bulmak ve benzeri pratik ihtiyaçlara yönelikken öte taraftan kayda değer titizlikte bir matematiksel astronominin ifadesi halindeydi. Bu başarı batıyı temelden etkileyen Hint ve Çin astronomisindeki bilgileri yenileyerek sahasında ilk olabilen bir bilim ortaya koydu. Öyle ki bu ilim içinde gezegenlerin hareket ve tutulmalarının normal bir insan medeniyetinin gerektirdiği titizlikle hesaplandığı ve aynı zamanda Kutsal Binek Burak'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, miracı esnasında ilahi tahta yani arşa kadar çıkarabildiği bir kainat tasvir edebilmiştir. Değerli dinleyenler, işte böyle bir ilim ikliminin yetiştirdiği bir ismi, Bugün bile hafızalardaki yerini muhafaza eden, bütün dünyanın tanıyarak Ay yüzeyinin görülen tarafındaki kraterlerinden birine adı verilen ünlü bilginimiz Ulu Bey'i tanıtmaya çalışacağız bu hafta. Ulu Bey, 15. yüzyılda yetişmiş Müslüman Türk astronomi alemi, Semerkant Sultanı. Asıl ismi. Muhammed Taragay bin Mu'inuddin, Şahruh Bahadır Mirza'dır. Güney Azerbaycan'daki Sultaniye şehrinde, 22 Mart 1394 tarihinde doğdu. Aksak Timur diye bilinen Timur Han'ın torunudur. Babası Timur'un oğullarından Hakan Şahruh Mirza, annesi Çağatay asilzadelerinden İyasettin'in kızı Gevher Ağdır. Ulu Uluğbey, Timur'un hanımlarından saray mülkünün yanında ve himayesinde iyi bir terbiye ile büyüdü bir edip sanatkar ve alim olarak yetişti. Arapçayı en iyi şekilde öğrendi. 11 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 7 kırat üzere okuyabilecek şekilde eğitim aldı. Bursa'lı Kadızade Rumî'den ders alan Uluğ Bey, iyi bir şair ve tarih yazabilecek kadar iyi bir tarihçiydi. Amcası Muhammed Sultan'ın kızı Örbegün ile evlendi. Genç yaşında önemli ve ağır sorumluluklar yüklendi.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 Geçelim, hep sıratı geçelim Cenneti göçelim La ilahe illallah Dür çibini bulmasın Ol Resul'e varasın Nuri Hakk'a emesin La ilahe illallah Ef tüm sesler onda güzel kulağınızdan gönlünüze giden yok akra, akra, akra. değerli dinleyenler İslam bilginleri ve icatları programında bugünkü bilginimiz ünlü hükümdar bilgin ulu Beyi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Efendim Bey'in her ne kadar devlet yönetimi, hükümdarlık gibi ayrı bir özelliği varsa da biz bu konuya kısaca değinip asıl ilmi tarafını tanımaya çalışacağız. Ulu Bey bir Moğol kabilesi olan Türki Barlas aşiretinden ve savaşçılığıyla önlü Timur'un torunudur. Timur, birçok Türk-Moğol aşiretini önderliği altında birleştirerek bugünkü İran, Irak ve Türkiye'nin doğusunu içine alan büyük bir bölgeyi süvari okçularından oluşan ordularıyla fetih hareketine girişmişti. Bey'in doğumundan kısa bir süre sonra Hindistan'ı işgal eden ve 1399'da Delhi'nin denetimini ele geçiren Timur, 1399-1402 arasında Suriye'deki Mısırlı Memluklular ve Ankara yakınlarındaki bir savaşta Osmanlılar üzerinde zafer kazanarak imparatorluğunu batıya doğru genişletmeye devam etti. 1405'te Çin'e doğru giderken ordularının başında ölen Timur'dan sonra imparatorluk oğulları arasında pay edildi. Timur'un dördüncü oğlu olan Bey'in babası Şahruh, 1407'de Semerkant'ın denetimini ele geçirdi, İran ve Türkistan dahil, imparatorluğun çoğuna egemen olarak, Semerkant'ı İmparatorluğun başkenti yapmıştı. 1409'da Horasan'daki Herat kentini, yani bugünkü Batı Afganistan'ı yeni başkenti yapan Şahruh, burayı bir ticaret ve kültür merkezi yaparak, burada bir kütüphane kurmakla beraber, Semerkant'tan da vazgeçmedi. Bu şehri 1413'te, 19 yaşında bulunan Uluğbey'e vererek, onun Horasan ve Maveraun Nehir eyaletine Hakan naibi olmasını sağladı. Devamında 38 sene hükümdarlık yapan Ulu Bey kendisine başşehir seçtiği Semerkant'ta, siyaset ve askeri fetihten çok, burasının bir kültür ve eğitim merkezi olması için gayret sarf etti. Ulu Bey tahta oturduğu zaman, Yalnız bir hükümdar sıfatıyla değil, aynı zamanda o dönemin en büyük düşünürü olarak da selamlanmıştı. Tahtta kaldığı sürece Türkistan ve Maveraun nehirde adaleti yaymaya çalışmış, Semerkant'ta hem halkını yönetmiş, hem de Bursalı Kadızade Rumi, Mevlana Bedahşii Semerkandi, Kıyasettin Cemşit, Hoca İsmetullah Buhari, Ali Kuşçu, El Kâşi, Cemalettin neffazi gibi büyüklerle İslam kültürünün yükselmesine çaba sarf etmişti. Kanlı savaşlar, müthiş yenilgiler bile onun ilmi yayma konusundaki çalışmalarını durduramamıştı. Değerli dinleyenler, Bey'in siyaseti bilim kadar iyi değildi. 1447'de babasının ölümünden sonra sadece tek oğul olmasına rağmen iktidarı elinde tutmayı başaramadı. Bir söylentiye göre kendi falına bakarak oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceğini görmüş ve bunun üzerine oğlunu kendisinden uzak tutmayı uygun görmüştü. Bundan kaynaklanan baba ile oğul arasındaki bu soğukluk Bey'in küçük oğluna karşı yakınlığıyla daha da şiddetlenmiş ve sonunda Bey'in korktuğu başına gelmiştir. Oğlu Abdülatif tarafından tahttan indirildi ve oğlunun kışkırtması sonucu Semerkant'ta gıyabında yapılan sahte mahkeme sonucu onun vaktiyle Abbasatlı birinin babasını öldürtmüş olmasından dolayı şeriata göre kısa hükmü verildi. Hakkındaki hükümden habersiz hacca gitmek üzere Semerkant'tan ayrılan o adaletli Hakan birkaç saat sonra Abu Suç denilen yere geldiğinde durduruldu, ve Abbas tarafından 27 Ekim 1449 tarihinde şehit edildi. Dedesi Timur tarafından Semerkanta inşa edilmiş olan mezarlıkta Timur Han'ın yanına defnedilmiş olduğu yapılan inceleme sonucu 1941 yılında anlaşıldı. Kabrin kontrolünde Ulu Bey'in elbiseleriyle gömüldüğü, bundan da Ulu Bey'in şehit kabul edildiği ortaya çıkmıştır. Vücudu incelendiğinde açılan yaralarda çok belli olup şu şekilde anlatılmaktadır: Üçüncü boyun omuru, gövdenin ana bölümü ve omurun yayı açıkça yarılmış, bir şekilde keskin bir aletle de kesilmiştir. Değerli dinleyenler, Semerkantı 15. yüzyılın en önemli bilim merkezlerinden biri yapan Beyin bu çalışmaları sırasında yaptırmış olduğu başlıca eserler şunlardır. Dünyanın en yüksek kubbesine sahip olan Hanka Mukatta adını alan oyulmuş cami yani Ulu Bey Camii. Şahzinde Cami, Ulu Bey Hamamı, Buhara ve Semerkant'ta birer Ulu Bey Medresesi. 40 yekpare mermer sütun üzerine yapılmış Ulu Bey Sarayı, Çinihane ve Ulu Rasathanesi şu an sayabileceğimiz eserler. İyi bir matematikçi ve astronom olan Uluğ Bey, bilginlere son derece değer verir, ilmi toplantılara katılır, edebiyatı, şiir ve tarih yazmayı ve Kur'an çalışmayı kesinlikle ihmal etmezdi. Astronomi çalışmalarını ilerletmek için de 1417 yılında bir medrese yaptırmaya karar vererek inşaatına başlamıştı halen Semerkant'taki Rigestan meydanının karşısında duran bu medrese, 1420 yılında tamamlandı ve Bey döneminin en ünlü 60 kadar bilim adamını buraya çağırdı. Daha sonra medreseye ek olarak, astronomi çalışmaları için Ali Kuşçu, Gıyasettin Cemşit, El-Kâşi ve Kadızade-i Rumi'nin de yardımıyla Semerkant'ın kuzeyindeki Çobanata tepesi yanındaki Kuak tepesi üzerine 1428'de Uluğbey Rasıthanesini inşa ettirdi. Şehit olan aman o kardeşler Hazma bilen efendim özelindir Derviş Yunus aman dünya fani Senden evvel efendim gelen halidi dikenci halın almaz sultanların azarı ele efendim üsteyindir akra fm tüm sesler onda güzel Değerli dinleyenler, Uluğ dünyaya tanıtan astronomi alanında yaptırdığı eserler oldu. Onun en meşhur eseri Semerkant'ta yaptırdığı bu büyük rasathanedir. Dairesel bir şekli olan bu rasathanenin yer üstündeki kısmı 3 katlıydı. Çapı 50 metrenin üzerinde ve yüksekliği 35 metreydi. Günümüzden yaklaşık 6 asır önce yapılan bu rasathanedeki çalışmalar çağımızın astronomi çalışmalarına hala ışık tutmaktadır. O gün yapılan hesaplar günümüzün astronomik hesaplarına tıpatıp uymaktadır. Uluğ Bey arkadaşlarıyla birlikte burada çalışarak çok güçlü cihazlar icat etti. Rasathane için özel olarak kurulmuş aletler arasında yıldızların yüksekliklerini bulmak için kullanılan ru'bu daire Ayasofya Camii'nin kubbesi kadar çok büyük olduğundan rasathaneye yerleştirilebilmesi için sökülüp tekrar içeride monte edilmiş bir kadran, bir mermer sekstant, bir tüküetram, ve bir halkalı küre vardı. Sut Fahri adını verdiği seksantı kesin bir ayarlamayla meridyen çizgisine yönlendirdi. Rasathanenin duvarları yıldız görüntüleri ve sistemleri gösteren resimlerle doluydu. Ortada da iklimleri, dağları, nehir, deniz ve çölleri gösteren bir küre bulunmaktaydı. 1980'de yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Rasathanenin yeraltı kısımları eserin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Mermerden yapılmış muazzam merdivenlerin her tarafında geometrik işaretler ve yıldız isimleri hattatlar tarafından maharetle oyulmuştur. Ulu Bey Batlamyus'un Almagest sicini kontrolden geçirdi ve kendi rasatlarına uymadığını gördü. Ayrıca İlhanlılar zamanında yapılan rasatlarda yeniden inceledi. Bunlardan sonra kendi zicini hazırlamak üzere yeni rasatlar yaptı. 12 sene süren bu çalışmasının neticesini ancak 1437 senesinde alabildi. Ve kendi adıyla anılan büyük eseri Zeyci Gurgani veya Zici Ulu Uluğbey yani Yıldızlar Kataloğu adlı eserini yazdı. Uluğbey'in hesaplarına göre yıldız yılının uzunluğu 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniyedir. Şu anki rakamlara göre ise, 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 9.6 saniye olduğu tespit edilmiştir. Uluğbey'in bir optik alet kullanmadan bir dakikanın altında bir farkla, günümüzden yaklaşık 600 yıl önce bu hesabı yapabilmiş olması, hiç şüphesiz onun sahasında bir deha olduğunu göstermektedir. Uluğbey, eserde genellikle gökyüzünün güneyinde kalan 48 takım yıldızı konu edinmiş, ve bu takım yıldızlar içerisinde bulunan 1018 yıldızın da koordinatlarını çıkarmıştır. Bu yıldız kataloğu 17. yüzyıla kadar bu tür çalışmalar için standart oluşturmuştur. Bugün bile Kandilli Rasathanesinde Hicri ve Kameri aybaşlarının hesaplanmasında kullanılan kriter Uluğbey zeyicinden faydalanılarak yapılmaktadır. Müzik Değerli dinleyenler! Farsça yazılan ünlü eser dört bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm, farklı kimseler tarafından kullanılan değişik kronolojik sistemleri belirtir. İkinci bölüm, pratik astronomi bilgilerini ihtiva eder. Üçüncü bölüm, dünya merkezli kainat sistemine göre gök cisimlerinde görülen hareketler ve yerleriyle ilgilidir. Dördüncü bölüm, astrolojiden bahseder. Eser Oxford profesörü John Grayvas tarafından 1665 senesinde İngilizceye tercüme edilerek bastırıldı. Eserin aynen Farsçası 1842 yılında yeniden basılmış, Batılı bilginlerden Hyde tarafından 1665 yılında, Sharpe tarafından 1767, Knobel tarafından 1917 yılında çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Fransızca tercümesi ise Sedilo tarafından 1853'te, Farsça metniyle birlikte bastırılmıştır. Esere Ali Kuşçu ve torunu Mirim Çelebi tarafından şerhler yapılmıştır. Eserin asıl kopyalarından biri, Irak ve İran savaşlarından sonra Türkiye'ye getirilmiş ve halen Ayasofya kütüphanesindedir. Bey ve arkadaşları, kurdukları medrese ve rasathanelerde yaptıkları ilmi çalışmalar sonucu, ayrıca kübük denklemlerin doğru yaklaşık çözümleri için iki terimli teoremle çalışma usulünü bularak uygulamaya koymuşlar kendilerinden önceki doğulu ve batılı bilginlerin tahmini ve takribi çalışmalarını terk ederek, cebir ve geometriye dayalı bir hesaplama esası tespit ederek, trigonometride yeni bir araştırma çığırı açarak, küresel trigonometri formüllerini tanzim ederek trigonometrik işlemler yapmış ve burada elde ettikleri trigonometrik sonuçlara göre tablolar düzenlemişlerdir bu tablolar bir derecelik aralarla sinüs ve tanjantların tablolarını içermekte ve sekiz ondalık kesre kadar doğru olan yüksek bir doğruluk derecesi göstermekteydi. Bunlardan başka güneşe, aya ve gezegenlere ilişkin veriler elde ederek, satürn, jüpiter, mars, venüs gibi gezegenlerin hareketleri için bir yılın üzerindeki elde ettikleri bilgileri de, çoğu çalışmasında olduğu gibi günümüz ölçümleri arasındaki fark, 2 ila 5 saniye limitleri arasına düşecek kadar doğrudur. Ulu Bey ayrıca Cengiz Han hanedanındaki dört ulusun tarihi hakkında Ulusu Arba'i Cengizî adlı bir eser yazmış. Bu eserde Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra kurulan Çin ve Moğolistan, Altın Ordu, Hülagu hedeflerinin idaresinde olan İran ve Çağatay haleflerinin Orta Asya'daki devletlerinden bahsetmiştir parça olan eser, zamanımıza intikal etmemiştir. Uluğbey'e batı dünyası ilim adamları, 15. asır astronomu unvanını vermiş, Milletler Arası Astronomi Derneği de, ayın görünen yüzünde bir bölgeye Bey Krateri adını vermiştir. Matematik, astronomi ve astroloji alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla Doğu ve Batı biliminin gelişmesine ışık tutan Ulu Bey'in gelecek nesillerimize örnek olması temennisiyle bir programımızı daha burada bitiriyoruz efendim. Bir dahaki İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoşçakalın.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 Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz islambilginleri.net